Onların, o gizlide de açıkta da bizim Rabbimizdir demeleri üzerine de, o halde sizin bu durumunuz münafıklık olarak nitelendirilemez, buyurdular.